Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz stres ve Allah-u Teala'ya tevekkül. İmanlar zayıflayınca insanların Allah tevekkülü tabi, azalıyor, eksiliyor, noksanlaşıyor. İnsan kendine baş baş zannediyor kişi kendini. İşte Çağımızın hastalığı, stres hastalığı. Bunun tabi nedenleri var, belirtileri var, şunlar bunlar var da. Bir de bunun inşallah manevi tedavi yöntemi. Stres çağımızın bir hastalığı. Doğal dengeler bozulunca, doğal yaşam kalkınca, yerine tabi Başka bir şeyler geliyor, doluma çalışıyor boşluğu. Önce bunun nedeni şu olmuş oluyor: gürültülü ortamda yaşama zorunluluğu, gürültü ortamda yaşama gürültü, bağır bağır konuşma, tabi var da müzikler, motor sesleri, şunları bunları. Bugün köylerde bile doğal yaşam kalkmış durumda. Tabii traktörler var, motorlar var. Bir de bunlara yetmiyor da zavallı insanoğlu yazın pikniğe gidince açıyor müzik dinamaya başlıyor. Tabii de fazla açıyor. Halbuki çağımızın en bir belası bu. Gürültü ortalığı yaşama. İnsanın yapısı, doğası, yaratılışı nedir? Doğaya uygun yaşama. Böyle sessizlik, sakinlik ancak doğal sesler, kuş sesleri, e, su sesleri gibi bunlar. insana bunların faydası var, zararı yok bunların. Demek ki en büyük nedeni stresin önce en başta Gürültülü ortamda yaşanmaz zorunluluğu gelir gürültü. Bağırıp çağırma, konuşma, gürültüler, motor sesleri, korna sesleri tabii. E, bu arada insanın çıkardığı müzikler. Çok çalışma. Aşırı yorulma. Bunda sitesinin bir nedeni olmuş oluyor bunlarda uykusuzluk Zaten sinir bozulunca kişi uyku düzeni bozuluyor. Bir şeye çok fazla üzülme, üzüntü. Elle değil üzülmemek tabii. Ele değil ama inşallah bunları bir aşağı diye çekmek meselesi bu tevekkül olur bana. Yani. Huzursuzluk yani huzur insanın iş yerinde, evinde, eşinde, komşularınla eğer kişiye bir huzur, uyum sağlayamıyorsa mutlaka orada da bu mübarek hastalık orada girer. Tatminsizlik, tatmin olamama. Genelde bu evlilik hayatında olur, baştan daha çok olur bu. Bir pişmanlık bir tatminsizlik. Sonra işinde, okulda, sınavda başarılı olamama. Yani günümüzün gençlerinde hemen hepsinde bu hastalık var. Çünkü okulda başarı sağlayamama ve sınavda çok başarı sağlamayıp da devamlı bir gerilim ortamında yaşama. Zavallı gençlerimiz küçük yaştan başlıyorlar. Sürekli sınavlar, şunlar, bunlar ağır dersler, ağır dersler ki hayatta geri olmayan dersler. Veriliyor mu? Fazla veriliyor bunlara kişilere. şeylere. Tabii genç kimyaları sinir istemiyor. Bunların organizmaları bunları kaldıramıyor zaten. Kaldıramıyor böyle. Yani zavallı gençlik bir geliyor. Bir insanda stretes hastalığı başladı mı bunların nedir belirtileri? Önce kişi bir sıcak basar. Sıcak basar bana. Yani birden beri bir sıcaklama. Of derlik edecesine üstün başının soyunma. Önce stretesin belirtisi bu olmuş olur. Kişi öncelikle bir sıcak basması. Of diye bir sıkılma. Sonra tabi sıkıntı, sinirleme, öfke. Sonra biraz daha ileri gidince bir tahammülsüzlük, dirençsizlik, yani artık dayanmayacağım der gibi bir paktam ortasına gelmesi kişinin. Bu nedir? İşte bu da stresin biraz daha ağırlaşmış durum bunlardır. ki yıtsak basması, birden beri bir sıkılma, e, hafif soğuk ter dökme, e, şakakların zonklaması, gözün kararması kişide, bunlar başlarlar. Tabi hırs, sıkıntı, bunun ardından da bir tamirsüzlük, artı dayanamayacağım, kişinin patlamak gelmesi. Bu durum Allah korusun. Tabi aile üzerinde yıkılıyor, Richard ediyor, her şey gidebiliyor. Nefes daldığı da bunda başlar ve el ayaklarında bir soğuma başlar. Kişi sabah kalkın yatağından halsiz kalkar. Sabah kalkarken uyanır sanki bütün gece çalışmış, yorulmuş gibi yatağından kişi zor katı kalkar yatağından. Sonra daha ilerlerse bu kalbin kasları yorulur kalbin çalışma düzeni bozulur. Kişide kramplar başlar ve kişinin sırtından boyunca omuzlarında ağrılar başlar. Bu duruma gelen kişi ne yapıyor tabi günümüzde? Stresin nedeni ortadan kalkmayınca bunun tedavisi olmaktır. Yani önce bu nedeni ortadan kalkacak. Neden medenaya gelmişse işte tatminsizlikten, huzursuzluktan, gerilimden neyse bunun nedeni bunun nedeni ortadan kalkmadan hastalık tedavi edilemez. Fakat bugün günümüzde Hastanedeki hastaların çoğu, hastaların çoğu, birazsa kapıda bekleyen çoğu, hep asla bu muhtelemde. Stres. Bu kişi kendisini ağır hasta zanneder. Çünkü organizmayı bozuyor stres. Bazı sistemleri bozuyor. Yani sinir sistemini bozar, dolaşım sistemini bozar, sinirim sistemini bozar. Kişi kapıkla başlar kişi de. İnsana kabızlık başlar. Hatta unutanın kişi de başlar. Bunlar başlar kişi de. Tabi ağrıları başlar. Kalbinde, nefes ağrılığında, omuzunda, kramp taşına ağrıma başlar. Bunların çoğunu abla yafa Tabi hastane köşelerinde. işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, nefes ağrılığında var, kalbinde bir şey var. Bir de bunlarda arkadan ürkeklik, evham, kuşu başlar bunlardan. Sonra. Daha ilerleyince Buna da bir ürkeklik. Toplumdan soğuma, toplumdan kaçma, insandan kaçma ürkeklik. Bunlar da ve kuşku. Her şeye bunlara kuşkuyla bakar, Her şeye kuşkuyla bakarlar. Ve buna da evham denen hastalık başlar sonunda. Evham. Ve bunlar küçük bir olayı muazzam büyütürler. Küçük bir olayı. Mesela bir yakını, eşliği, şusu busu Böyle basit belki şakadan bir söz söylemiştir. Ama bunu kaldıramazlar. Bunu durur. Artı bunu işler, işler, içtir ve bunu büyütür kişi. Evhama gidiyor Allah konusu sonunda. Tabii şey tam bundan Şimdi bu duruma gelen kişi bugün ki tıpta e, tahallül yaptırır. Her tarafı sağlam. E, film çektirir. Her tarafı sağlam. Ne derler? E, bu doktor anlayamadı. Baş doktora gideyim der. Doktor değiştirir. Hastane değiştirir. Kendine göre, ağır hasta kendine göre. Gerçekten halsizdir. Yani kuvveti gider. Boş çuval gibi halsiz kalır kendisi. E, Sinirin sistemi tabi bundan oluyor. Yediğini sindiremiyor. Hele ağır yemek yerse. Bu arada gazlı gıdalar ve gaz içecekler Gaza bunlar çok kişiye zararlıdır bunlarda. Kişi bunları yiyorsa e, tabi sindirim zorlaşıyor kişide. Kalbi zorlanıyor kişinin. ağrılar şununla harstizlik kişide başlıyor. İşte bir evhan, ümitsizlik, tatminsizlik, gerilim patron olası kişi gelmiş. Kendine ağır hasta zanneder. Herkesin de onunla ilgililmişsiniz işte herkesin de. Ona göre gelen hasta kendisidir, kendisidir. Bu tabi Hastane gider, e, tahliller, filmler, şunlar bunlar e, ...sene bir şey yok. Hemen şey yok. Şöyle bela bela hastayım. Tabii son çare buna uyuşturucu yani sakinleştirici işte yine haplar verilir. Tabuna zararlı ...kişi Kişinin abartı bu defa? E, tıptan bir bunun faresini görmeyince Efendim bu hoca işi derler şimdi. Öyle bir laf çılıştınız. Efendim bu hoca işi zamanlar derler. Bu defa nereye gider bu sefer? Ya cincire gider ya bakıcılara gider. Eğer cincire giderse zavallı kapına yapıştı. O sahtekarlar, o yalancılar sanki cinle bir bağlantı kurmuşlar gibi. Doğru sahte sahtekar, yalancılıktır bunlar. Dedeler buna? İşte on tane cin sana müsait olmuş, işte şu kadar cin sana müsait olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Tabi sırtında ağrı olur, gezer bunlar. Sırtında olur, omuzunda olur, kramp bir ağrı, şunlara bunlar olur. Diye de buna cinciler işte ne gir ona geziyor der, zavallı bunlar. Ya tabi aldanır. Ne yapacağız şimdi? İşte efendim paran çoksa buna yakacağız. Nasıl yakacağız bunları? İşte bir cincirin şu laprayı yakıyoruz diyorlar muhtemelen der. Dedi al bakalım der. Seni kurtarıyoruz der bu sefer. Alırız o sahtekar ele bir kağıdı çakmağı çakar, kağıdı yakar. Efendim bak şimdi bağırıyor der. Yakıyorum ben der. Vallahi bile yalan mı der. Sahtekarlık muhtemelen. Sahtekarlık. Eğer bu cincir yapan kişi biraz işçili hünere biliyorsa konuşmasını biliyorsa hıtabette varsa psikolojik yönelik kişinin kuvveti ise ne yapar? Bu hastasını kandırır. Yani gerçeği bu işi anlamış gibi, yapıyormuş gibi. Bu kişi buna inanırsa, inanırsa, ve o anda harfler biraz, inanırsa ona. Evine gider, ama tabii e, hastanın nedenleri kalkmadan ama. Evinde huzuru yok, işinde başarısı yok, gürültü ortaya çalışıyor. Üç gün sonra hasta yeniden tekrar hastalar tekrarlar Yine gider, haşa hoca der ona. Hoca der işte, e, o gün sana geldim, işte, şimdi yatı iyi oldum ama yine hastaladım şimdi. Yine güya sanki bir şeye bakar da, efendim başkıcılar sana gelmişlerdi. Kimi de bakıcıya gider. Bakıcı nere buna? Bakıcı da hemen tabii büyü demekten. Hemen büyüder işte İşte erkekse Hanım tarafı sana büyü yapmışlar. E kadınsa koyunlara tarafı büyü yapmışlar. Hem buna büyü yapmışlar Bunlar da büyü masalıyla Allah'a bunları tamamen soyarlar muhtemelen böyle. Bunları soyarlar. İşte hasta bu nedir? Gerçekte hasta değil bu aslında. Bu aslında geçicidir bu. Bazı fiziki olaylar işte böyle. Olaylar ne yapıyor? İnsan organizmasında, insanın sistemlerinde bir değişikliğe yani sarsıntıya şey oluyor. Sistemler düzeni çalışamıyorlar. Yani kalp atışı, dolaşım sistemi, sinir sistemi bundan düzene bozuluyor. Bunun nedeni belli. Nedeni belli bunun. Yalnız bu stresi hastaneye katan kişilerin her biri Aynı düzeyde olmazlar. Kimin daha ağır, kimi ondan daha hafif, kimi daha hafif, kimi de hiç bazı yakalmaz böyle çağımızda bile azdır bunu. Zaten her hastalık böyledir ama. Mesela grip salgını gelir, hatta bir ailede herkesi yakalar, ama hepsini ayrı şekilde yakalar. Kimi daha ağır, kimi daha hafif, kimi daha hafif. Mesela insanın karakter deniyor böyle. İnsanın karakteri vardır. Yapısı vardır insanın ki bunu bilenler kişinin hastalığını bilirler ne de Mesela bir kişi sarışın yapılırsa kişi, sarışın kişi yapılırsa, bunların gribe karşı hiç tamir yoktur bunların. Bunlara soğuğa gelmezler. Sarışın kişiler. Hafif bir soğukta hem hastanları bunlar. Aksırma, öksürme, boğaz, hapşırma, hapşırma çabuk oluyor bunlar da. Esmerlere fazla olmaz bu. Yani bu insan karakteri belli, bunların şeyi bellidir. Böyle. Yani kime, hangi hastalığı gelir bu aslında bellidir bunlar. Yani eski tıp buradan hareket eder eski tıp böyle. Kişiye bakar, onun karşıdan daha bilir böylece. Bunun gibi bu stres de herkilerini yani yakalamaz. Eğer bir insanın böyle işine kapalık, çok duygusal, hassas kişi, ince fikirli kişi ise bunları Allah korusun tam yakaladılar. Yani yüzde yüz, İsa bunlara muhtemelen. Bunlar da, bu zavallı ne yapar? Artık, önce ateş basması işte, soğuk ter, el soğuması, derken şakakların zonklamaları, ...tamirsizlik, uyumsuzluk, şunlar bunlar kişi... ...paktar kişi zavallı içerisinde. Peki ne yapmak gerekiyor? Bu çağın vebası... diyelim buna. Tabi bundan kurtulmanın çağrısı var mı? Var muhteremler. Tabii tıbbi orta tedbiri... ...önem gerekiyor. Özellikle hafif gıda... ...yani sindirimi... ...kolay olan... Gıda almaları gerekiyor bunların. Sinir mi kolay olacak? Yine özellikle akşam yemekleri çok hafif az olacak akşam yemekleri. Yani biz ülkemizde Türkiye'de bunu tam asrın yapıyoruz. Böylece. Çoğumuz sabah kalsın terk ediyoruz ama akşam yemeğine gelince en ağır yemekler akşam yemeğinde. İşte bu tam hastalığın zıttı bu. Öncelikle Akşam yemeği haş olacak, sindirim kol olacak, gaz yiyecekler, mesela kuru fasulye gibi elbette gaz yapar, kişi buna şişirir muhtemel, sıkar insan onunda Bir de her türlü gaz türleri de gazlı içecekler bunlar, bunlar insanı zararlı, çikolata bu konudan zararlı, çünkü hem kabızlık yapar çikolata, bugün hastalarda tabii çay, demir çay. Kahve, sigara gibi şeyler bunlara yasak. Bunların işte en güzeli bir de ılık suyla banyo, duş alma. Ilık su muhteremler. Eğer böyle bir kişi, stresli kişi o stresli halinde, o buralım halinde, gerilim halinde e, sıcak su yıkanırsa çok tehlikeli muhteremler. adam kalp hastalığına da e, tansiyonada zararlıdır. Sıcak su derecede böyle. Çünkü damarı aşar kan akışı hızlanır bunda. Kan akışı hızlanır bunda. Bu tabii çok zararlıdır. Şimdi inşallah bunun manevi tedavisi, daha doğrusu eee korunma aşısı diyelim de. Bunun deyimiyle bilin aşısı bunu bu şekilde. Allah Teala Mevla'mıza tevekkül etmek, tevekkül biri tevekkül etmek, Allah-u Teala'ya güvenmek. Tevekkül, vekalet kökünden gelir. Vekil etmek kökünden gelir. Yani kişi ne yapacak? Kul azini bilecek, elinemişliği gelenin kısma hakkına varacak, Allah-u Teala'yı kendine vekil edecek kul. Tevekkül bu. Allah-u tam güvenme Mevlamıza. Eşyanla yoktu bu hastalık mühtemelenler. Her dönemde, her çağda ölüm de var, hastalık da var tabii, kıtlık da var, her şey vardır. Ama bu stresin hastalık ancak çağımızın hastalığı bu daha ziyade. Bakalım inşallah tevekkü konusuna konu kerime. TB ayet 51'de. İsrail Rahim. yusibana Yusi bana Kul Habibi Muhammedim onlara ümmetine söyle. Len yusî bizim başımıza bir şey gelmez illâ mâ keteballahu lenâ. Allah Teala bizim için ezelden ne yazmışsa ancak başımıza o gelir. İşte tebrik yoktu Demek ki başımıza ne gelmişse demek Allah onu ona bize yazmıştı. Ama sebep doğrusu olursa olsun. Sebep insan olabilir. Bazı insanın dostu insan daha büyük zarar da verebilir. İstemediği hale bile olabilir. Mevlam buyuruyor. onun sonra Muhammed'in ancak Allah tarafı bize ne yazdıysa ezelde ancak o başımıza gelir. Hu ve Mevlana o bizim Mevlamızdır. Allah tejalüm o bizim Mevlamızdır. Nedir Mevlana? velil Umur. Öğrencinin velisi vardır, velisi. Ne demek velisi öğrencinin her şey onun sorumludur. Sorumludur. İşte Allah Teala bizim Mevlamız, velimiz böyle. Bizi Mevla, isim veren Mevlamızdır, her şeyimizdir. Ve alallahi hariyeteb kelil müminun. Allah buyuruyor. Müminler ancak Allah-u Teala'ya güvensinler, ona tevekkül etsinler. Böyle buyuruyor. Allah görmek gerekiyor. Demek ki o olaylar karşısında panik kapmamak için olay karşısında. Eğabey yapmamak için, işi büyütmemek için, kuşa için ve sağlığı korumak için tabi bazı Gürültüyle mesela kaçmak gerekiyor. Fakat bununla beraber Allah-u Teala da tevekkül gerekiyor muhtemelen. Şimdi bazıları Allah-u Teala tevekkül deyince yani kul bir şey yapmayacak mı? Kıl tamamen böyle başvuruklu kalacak. Hayır, bu diye muhtemelen. El-Abdü Yüde bir Allah-u kul tedbirini alacak. Kul önlemini alacak. Almasa kul bundan sorumlu oluyor. Mesela bir kimse yazın tarasında yatsa. Eğer tarasının kenarında çevreli bir duvar falan yoksa açıksı yatsa kişi orada zaman mekru oluyor. Mudur? Kişi uygun düşebilir bakınız. Önü almak gerekiyor. Yanlış şu var tebekülde kul önümü alacak ama kul önlemine güvenmeyecek de Allah'a güvenecek bu anda. Allah'a güvenecek. Efendim. Evet mesela kul ne yaptı? Ekinini ekti. Tarlasını sürdü. İşte ekini ekti. E, şu kul alabilirim iddiası da bulmamaz. Ne yapacak kul? Ya Rabbi ben elimlekeni yaptım ya Rabbi. Tarlamı işte sürdüm. Ektim ya Rabbi. Gerekini yaptım ya Rabbi. Ama eğer sen verirsen olacak. Mesela bir kişiyi trafiğe çıkarken eğer uzun yola gideceksin ne yapar? Ön tarafa araştırma bakım alır önce kişi. Gereken yerini kontrol eder. Kişi bakım alır kişi. İleksine oturur. E, kemerini takar. Trafiği kurallarına uyar. Ama garanti olarak kaza yapmaz mı bu? Hayrı yapabilir. Neden yapabilir? Hava koşulları, yağışlar, yolla, şunlar, bunlar. Bile bunun dışında karşıdan gelen araç sahibi. Kul o kadar tedbirli. Ağrı başlı. Kurallara tam uyguluyor. Bir milim hızlı gitmiyor. Her şey kul. Tam eşeğine kul. Tabii ki uyguluyor. Ama karşıdan bir kamyon çıkıverdi. Karşıdan bir araba çıkıverdi pat diye. Test solamış karşı taraftan. İşkili kişi gelirsen şahıslı sana Demek ki kul ne kadar önlem alsa da kul ne yapacak önlemine güvenmeyecek. Allah görecektir bana. Allah Yani tevikül meselesinde ortaya bumumuza gerekiyor. Eğer kul önlemini almadan bir şey gelirse başına kulundan sorumlu oluyor Allah katında. Önemini aldı, gerekeni kul yaptı. Ama yine başına bir şey gelirse o zaman kişi bunda Allah katında sorumlu olmuyor. Dünya dünyada bu şekilde. Yine ayet okurmuş Allah hadis süresinden hadis süresinden 20 23 ayet-i kerimeler. Ma esabe mi musibetin Allah bilir başınıza bir musibet gelmez. Nedir musibet? İhselmeyen bir olay. Musibet. Fil erdi velâ en füsüküm ne yeryüzüne ne sizin bakininize bir musibet gelmez. İlla fî kitâbin ancak yazılmış kitap yazılmıştır. <gülüyor> Binkab-i enneb-r-re'ah Allah'ını önce o yazı yazılmıştır. Fatih Selim bize buyuruyor, ne yeryüzüne, dünyaya, ne kişi o insanın başına bir felaket, musibet gelmez. Ne gelir? İnsan yaratılmazlar önce, dünya yaratılmazlar önce Allah bunu kitaba yazmıştır. Nedir o kitap? Lehm-i Vahfuz lehm Şimdi bakın, şu ayet Kereme. tabi Rabbimizin kelamı, sözü, Allah kelamıdır. Burada iki şey belirtiliyor. Yeryüzüne, kişinin başına. Mesela yeryüzüne gelir yeryüzüne aşırı sıcak olabilir. Aşırı soğuk gelebilir. Kurak olabilir, sel de olabilir. Deprem de olabilir. Dağındır. Kasırga, fırtına olay her şey olabilir. Demek ki bu olaylar da dünya yaratılmasından önce bunların her biri de lehih yazılmışlar. Günümüzde bunlar ne deniyor günümüzde? Efendinin doğal afetler diyorlar. Yani haşa sanki Allah bunlara karışmıyor gibi. Mesela deprem oluyor. Efendim bu doğal afet bu. Neden e, fayatları var yer altında, onları hareketi geçtirir onlar. Ama yeryüzünü yaratan kim? O fayatını yaratan kim mu? Onları hareketi geçtiren güç kim? Güç kim Demek ki önce yeryüzünde ne gibi olay oluyorsa, bunlar önceden lehim yazılmışlardır. Vakti gelince bunlar mutlaka Olurlar muhtemelerdir. Olurlar bunlar. Yine kişisel olarak başımıza ne gelecekse bu da yazılmıştır. E, kişi doğuştan sapı sağlamdır. Böyle. Büyür, çok zinde, dinamik, genç olur. Ama Allah korusuna bir tane kazatayı geçirir. Araba girip onun çarpar. Başka bir olay olur. Kişi sakat da kalabilir. Yani insanın baş hastalıkları gelir. Her şey gelebilir. Hep bunlar yazılmışlar bunlar. İnne zahlike alallah yesir. Peki bütün bundan yazılması acaba kolay bir şey mi acaba? Düşünün ki muhterem cemaatimiz gerçekten ilahi kudret bakınız. Yani sınırsız bir azamet, ilim. Tabi insanın dışında ne kadar cinler de varsa, ne kadar hayvanlar varsa, çünkü bütün karıncaların kadar yazılmış. Yani her bir karınca ne zaman doğacak, nerede yaşayacak, ne kadar yaşayacak rızkı ne? Hep yazılmış bunlar. Yani gerçekten yani akıl hayal almaz mı? Uşan kuşların her birinin de yuvası da belirli, rızkı belirli. Mesela kuşlar bir taş atacak da ayağı kıracak. Hayvan sakat kalacak. Tabi yapan günah görüyor böyle. Ama Allah Teala bunu biliyor. Buraya yazılmıyor. Mudır? İşte Allah Teala yürüyor. Bütün bunu yazmak Allah'a ya göre kolaydır, güç değildir. Neden bunu Mevla Ezele yazmış bundan muhtemelen? yazılmış likeyla te'sev ala mafatekün bakınız yani asıl canlı için şey buraya geliyor burada. yani stresi karşı en büyük şey burada boşuna bakınız Allah tarafı buyuruyor likeyla te'sev ala mafatekün sizi fevt eden yani kaçırdığınız fırsatlara üzülmeyiniz ...kaşırılan fırsatlara... ...imkanlara... ...üzülmeyin... ...deden kısmet değilmiş. Mesela bir kızı... ...biri çok işlerde ...gitmez ona. o birine gider... Eyvah keşke ona gitseydim... ...ay ona gidemez... ...yazmamış o taraftı. Kişi bir iş yapacak... ...tam iş yapacak... ...işte kıl payı vazgeçer... ...bir şey olur... ...bozulur bozulur... Eyvah keşke bu imkanı kaçırmasaydım der ama kaçacak muhtemelen der. Kişi uçağa binecek, son anda kıl bir uçağa kaçırır. Uyur kalır, şu olur, trafik sıkıştır, şu bu olur, uçağa kaçırır, eyvah kaçırdım der. Onun için hayırlı olur muhtemelen. Mevla buyuruyor, hangi imkanlar fırsat kaçırmışsanız onlara üzülmeyiniz diye Allah buna yazmış, biz Allah Demek ki o bizim kaderimize yokmuş, o bir kısmet değilmiş, olmayacakmış. Bunu yapamayız. <gülüyor> Ve la tefrahu bima'ataküm. Ve Allah'ın verdiğine de sakın ferahlanmayınız, aşırı sevmeyiniz, yani şımarmayınız Mevlam buyuruyor. Eğer bir kişi bir şeyi başarmışsa, tuttuğunu koparmışsa, efendim ben şöyle yaptım demesin Mevlam buyuruyor. Neden? Aldo onu öyle yazmış bu Nice ahmaklar devletin başına geçmişler tarihte. Her zaman şimdi Ahmaklar. Devletin başına geçmişler. Ülkeyi yönetmişler, basırmışlar, eziyabizabında. Nice akıllılar da zinanı sürmüşler bu Nice akıllı kişiler karnını zor doyurur ki bilgisi vardır, tahsili vardır, şüsü busu vardır, her şeye vardır. Ama karnını zor doyurur ve gayet saftır amrısı boldur mu Mesela meyve kurdu En ahmak hayvan, en yavaş hayvan meyve kurdu mu içinde dovar, orada büyür meyin içinde böyle. Yattığı yerde böyle, hiç koşmadan, hizik aramadan yattığı yer ne yapar? Rızkı yer bol boyumda. Mesela tilki. Açık bir kunazdır hayvan, çok triki. Rızkını zor elde muhterem bu şekilde. Demek ki eğer bir imkanı kaçırmışsak koşul bir şey olmamışsa ona üzülmeyelim. Şimdi gelelim gençlerimize muhteremler. Biliyorsunuz her yıl üniversite kapı üniversite sınavlarında e, kaç yüz bin tane gencimiz tabi kazanamıyor sınavı. Öyle olması gerekiyor. Kadosluk tabanında. Fakat buna yıkılıyor şimdi bunlar. Şimdi zavallı gençlerimiz ve aileleri. Onlar ki onu hazırlamışlar. Yani evladımız üniversite kazansın. Yani üniversiteyi okumasa, kazanmasa sanki aç kalacaklar. Huzur bulamayacak sanki böyle. Allah yazdı rızık. Sanki o kapına gelmesi şart. Ne yapıyor zavallı gençler? Artık dershanelerde tabi para pulla gidiyor. Oraya buraya geç uykusuzda şunlar bunlar. Ee, en uzun hayatta sınav muhteremdir. En zor budur hayatta sınavdır. Ondan sonra bir sınav kazanamadığımı zavallı genç yıkıldı git işte. Alsan stres muhterem. Bunalama giriyor gençlik. Bunalama giriyor gençlik. Ne yapıyor bu defa? Alkoleye gidiyor, uyuşturucuya gidiyor, şunun bunun bağımlısı oluyor, ahlak sıvalları düşüyor ve teröristlerin yuvasına, kapısına el düşüyor muhteremden böyle şey. Neden? İşte tevekkülsüzlük muhteremler. Allah-u Teala'ya güvensizlik yani onu başaramayınca onu başaramayınca sanki aç kalacak, baş boş kalacak. Hayırlı muhtemelen affede. Bak Mevlam buyuruyor. Allah Teala bunu yazmış. Eğer yazı yazılmışsa o olur mu Olmadı değil mi öyle? Asil değilmiş. Boş versam Allah bir kapıyı kapar rahmetin kaç kapı açar. Allah Teala güvenirse o Bir dervişi biri varmış. Bir dağda bir mağaraya kapanmış kişi. Mağarına da kapısına yakın bir yerde hafif bir dere akıyormuş, ince su akıyormuş. Orada bir nar ağacı varmış. Nar ağacı. Yani narın değerli olduğu bir yerde. Bu kişi ne yapıyor? Her gün nar yiyerek geçiniyormuş. Çünkü nar hem devadır hem gıdadır. Hastalık karşılığında yani şifadır hem sen gıdadır. Bu dervişlerin rızkı narmış. Tabi nar ağacına güveniyor da hiç kalbini bir yere bozmadan Allah kulluk edebiliyor. Allah çok zikredebiliyor. Bir gün bakıyor nar ağacı kuruma başlamış. Eyvah! İşimiz sarsı da geliyor. Nar ağacı kuruyor. Beşini, ne yerin beşini acaba? Ne yapalım acaba derten? O gece yatınca rüyasında şunu diyor orada, sen Allah'a mı gönülsün nara mı gönülsün yok yani Rabbim narı kurutur ben başka bir şey asıl yine bir Eylülullah'ın bir komşusu genç varmış Eylülullah'ın büyük Eylülullah kendisi bu Eylülullah bakıyor bir gence gencin durumunu çok beğenmiş gencin karakter yapısı ruhsa yapısı şu elverişimiz evli olması için, işimiz için. Her evliya ister ki bir şey yetişsin genler. Bu evliyalar tabi gençle ilgileniyor biraz. Diyor ki yavrum diyor. Sen de gel sen sohbetimize diyor. Yani her akşam işte gel sık sık yaparken. Ah hocam diyor. İşte ben diye çalışıyorum diyor. İşim çok diyor. Annem bakıyorum diyor. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum işte. Ekme parası diyor. Onun için diye Gelemiyorum diyor. Hatay bunlar bir sebeb değil aslında bunlar. Bakın muhteşemler Eylülullah bir Yahudi'ye gidiyor. Tüccar Yahudi'ye gidiyor. Diyor ki Yahudi'ye filan gece çağır diyor. Ona de geliyor. sen çalışma. Ne istersen ben sana vereceğim de ona. Diyor. Ekmek, yiyecek, giyecek her şey bana ait. Ona de diyor. Eğer kabul ederse onun işlerini ona ver. Ben de onunsa öderim diyor evlulamına. ya diye. Yahudi diye geniş çağırıyor. Yahudi istiyor işte, mal satsın tabi. Esnafmış yani mal. Yahudi mal satmak işte esnafmış. Hemen geniş çağırıyor. Gel bakayım kuzum buraya diyor. Otur bakalım. Ne var? ya Kuzum ben seni çok seviyorum. Sen hiç çalışma be diyor. Sen çalışma diyor. Sen derviş ol diyor buna diyor. Ne istersen diyor. Ne varsa bende diyor. Yiyeceği. Giy hepsini sana vereceğim diyor, parıç değil diyor, her şey bana geldi diyor, diyor. Bu şunun seviniyor, gidiyor evlilik diyor. Hocam ben işte buraya geleceğim. Yani ne oldu diye Ekmek parası diye işte birine yazdı bana kefil oldu diyor. Ah yavruma diyor. Allah kefil ol, inanmadın diyor. Ona mı güveneceğim ben diyor bak. Allah görmedin işte yazdı mı güveniyorsun yoksa ben? İşte adı cami Eğer kişi bütün ümitlerini bir noktaya toplarsa, kişi ümidini amacına da kavuşamazsa, kişi işte. Yani stresin de başı özü bu müttefak. Yani gençlerimizin tek kitabı üniversite eğitimi, stresle kazanama. Kazanamadı mı, yıkılmış demler. Ailesi yıkılıyor, kardeş. Yani i̇ş hayatında, evlilik hayatında her şey de bu şekilde. Allah cemaatiniz, tevekkül etmek için de Allah tarakı ne gerekiyor? Önce marifetullah gerekiyor. Yani kulun Allah tarâ bilmesi gerekiyor. Kul Allah tarâ bilmezse tabii tevekkül de edemem. Yani tevekkül imana bağlı. İman ne kadar kamar bulursa iman ne kadar olgunlaşırsa imanı yakın deniyor buna o duruma gelirse kulun Allah'a tevekkülü bağlı o kadar artar. Bir ayet okuyorum inşallah Enam Sürüyü ayet 56'dan İmanla ilgili Bismillahirrahmanirrahim Ve indehü mefatihinin gayb Ve indehü onun indinde, onun katındadır. Huzami burada Allah-u Teala'ya gidiyor. Allah katındadır. Allah'ın evmi tasarrufundadır. Mefatihül gaybi. Gaybin anahtarları. Mefati, müftahın çoğu olmasına göre anahtarı da şu anlamına geliyor. Gaybin anahtarları. Gayb, şu alemde nice nice bizden gizli olaylar vardır. Yani kuldan gizli. Allahü Teala Mevlamız izin verdiği ölçüde kullara bazı erişebiliyorlar. Allah izin verdiği ölçüde. Mesela günümüzde işte atomlar parçalandı, hücreler parçalandı ayrıldı, şunlar bunlar oldu. Gerçek nedir Allah-u nispeten? Yani sıfır sıfır sıfır mu Şu alemde nice gayipler var, Sırlar var, İlahi sıllar var. Yani fırsat kanunları var. Mesela günümüzde meteoroloji haber verebiliyor. Başlıda soğuk geliyor, işte yağış geliyor, şub oluyor. Ama soğuğu yaratan kim? Bir ülke'den soğuğu getiren, oraya taşıyan kim? O rüzgarı yaratan kim? Der. Bulutları yaratan sevgiden kim ama? Der. Tamam, haber veriyor. uydan izleniyor. Rüzgarın yönleri hesap ediliyor aşağı yukarı bunda. Bir tahmin olarak ediliyor. Tamam, rüzgar şu yönde, şu kadar hızlı esiyor. Şu bu, buraya şu kadar zamanda gelebilir. izleniyor bunları. Tabii tahmin yanlış olabiliyor da. Veya bir emir veriyor, rüzgar başına sevgiliyor bulutlar. Ama bunu bilmek demek başka yapmak başka muhtemelen bunları yaparlar. Mesela bugün bir doktor tıp insanın çalışma sistemini biliyor. Evet kalbin görevi ne? Avciğerin görevi ne? Böbreğin görevi ne? Şunu şunu şunu, şunu yapıyor. bunu biliyor böyle. Ama bir böbreği yaratamıyorlar ama ya. Bırakın böbreğe de kan, kan kan böyle. Ham belli işte. Yiyecekler maddeleri. Bugün ne yapıyor? Bütün dünya bilmi teknolojisi toplumsuzlar bir araya bir damla kan yaratmadan acizler. İşte Meylam büyüyor Ve indehüm vefatihül gayib. Bütün gayb sırrıların anahtarları Allah katında. Ne olacak? Ne Allah katında. Lâ ilâhe illâ La ya'lemuhâ illâ Ancak o Allah bunları bilir. Güneşin hareketleri, yıldızın hareketleri, insandaki hücrelerin hareketleri, kuşların hareketleri, muaffil berri ve bahri ve yâlemi muaffil berri ve bahri. Allah Teala biliyor. Karada ne varsa mafil berri ber karnına geliyor. Karada ne varsa ne varsa karada. Üzerinde içinde altında. Üstü yaşayan varlıklar var. İnsanlar gibi hayvanlar türleri var tabi. Altta yaşayan varlıklar var. Bir de mezar yatanlar var. Ölüler de var. Ona da var böyle şey. ne var şu şeyde karada? Bu kadar ağaçlar var. Bilgi türleri var. Nice hayvanlar var. Nice atomlar var. Elemetler, şunlar, bunlar, atın yorumları var. Neler varsa Allah hepsi onların baklılıklarında. Vel bahri ve de ne varsa denizde ne varsa hepsi Allah Teala'nın ilminde, iradesinde, onun denetiminde. Denizde de ne varsa o denizde de başı boyutu denizlerden. Yani gerçekten adı cemaatimiz şey düşünecek olsak kendimize baksak yeter yani kendimize baksak allah Teala mülkü sınırsız dünya hiç kalıyor yıldızların yanında o kadar muazzam galaksiler ışıklara bize ulaşmayan galaksiler daha var bunlar madde alemi bunlar ondan sonra başka alemler başlıyor bu kadar muazzam bir alem evrekana. Hiç şannı sarı bunları Mevla'm görüyor. Biliyor, denetliyor. Her salot emniyet emrinde. E kendimize baktığımızda bizler şu bedene bile tam hakim egemen deriz bedende bile Bedene bile. Efendim kalbim çalışmıyor. Çalıştır sen değil mi kalp? Çalışmıyor. Böbrek çalışmıyor. Nefes alamıyorum. İnce, kılcı damarlar var beyinde, beyinde. Yani kıldan ince damarlar var. Bak, kıldan ince damarlar var. İçi boşluk var. İçten kan gidiyor, kan. Eğer o kılcı damardan bir tıkanma olsa beynine kan gitmesin, beyin ölüyor işte ya. Yani. Kalbe kan gitmesin, kalp ölüyor, kalp ölüyor muhtemelen Yani bizler Bırakalım böyle sağa solu, bırakalım şu dünyayı da. Bizler şu kendi bedenimize hakim değiliz. Egemen değil muhtemelen. Bedenimize bakın muhtemelen. Bedeni yaratan o Mevla yarattı. Bebek olarak çıkardı bizleri. Çocukluğu, gençlik, şu yaşlar insana aşağı aşama geliyor kişi. Sonra kişi yaşlanacak, hastalanacak, ölecek, çürüyecek. İnsan ne yapıyor? Hiç insan bir bakıp duruyor böylece. Aynaya kişi bakıyor o kadar. Mesela kişi mesela resmine bakıyor. Bakıyor bu işte 30 senedir resim diye bakıyor böyle. 10 senedir resim diye bakıyor. Günlük resimine bakıyor. Aynaya bakıyor. Aradan bir farklar var. Nedir bu farklılaşma? Bunu yapan yöneten kim? Bedeni hükmeden güç kim? Derler. Bir bedene. Düşünün ki dünyada kaç milyar insan var. İnsanın sayısının katılıyor mu? Karıncalar var. Nice nice varlıklar var. Uçan kuşlar var. Denizde bu kadar balıklar var. Otomlu elementler, denizde sular, gazlar var, hava tatmıyor gazlar var. Bırakalım gökleri. Bunlar var. Hepsini her an gören, izleyen, denetleyen Kişi hükmeden velamız var. Bela'mız var. Ve ma teskutu min verakatin. Bakın muhtemeler. Allah için bakın muhtemeler. Ayet-i Kerime. Ve ma teskutu min verakatin. Bir yaprak düşmez. Yaprak. Ağacın yaprağı, şeyin yaprağı düşmez. İlla <gülüyor> ya'lemuha. Allah onu bilir. Allah'ın iradesiyle, dilemesiyle olur. Bakın. Bir yaprağın düşmesi. Düşünün ki öyle ormanlar var ki, ormanın ucu bucu ormanlar görünmüyor. O kadar ağaçlar, çeşitli türler, bitkiler, çiçekler var. Bundan yaprakları var. Demek ki o yaprakların da tek tek düşmeleri de Allah'ın ilmiyle, tadiriyle dilemesiyle olur muhtemelen. Önce yaprağın hayatı bitiyor. Solum sistemi duruyor. Gözenekleri tıkanıyor. Solum sistemini yapamıyor, gıda alamıyor. duraklamaya görüyor. Ondan sonra bir sarama başlıyor. Sarama başlıyor. Kişi bakıyor, bir akla tek düşüyor böyle. Bak, tek, tek düşüyor böylece. Zaman geliyor, Rahmanları birden düşünüp işte Mevlam bir rüzgarı gönderiyor Fırtına Mevlam gönderiyor. Allah acı sallıyor, silkeliyor diş geliyor yapmak yani. Bakınız böyle demek ki bir yaptığı düşmesi bile Allah Teala'nın ezeldeki dilemesiyle, iradesiyle hadesle oluyor. Böyle Habetin huzurmatil erdi. Fey yerin zulumatına giden bir tane. Bu da Allah'ın dilemesiyle oluyor, iradesiyle oluyor. Mesela yere kişi tohum saçıyor. Çeşitli tohumlar, hele bazı tohumlar kışlık tohumlar, yani göz bunlara zor seçi ayıramaz bir göz bunları, karmaşık tohumlar, yer atılıyor, yer yüzüne ne kadar tohum atılıyor, bazı tohumlar da kendü çökerler, ağaçtan çatlarlar, patlarlar, çekirye patlar, topradan çıkarlar bunlara böylece saçılırlar, yer düşerler bunlarda, yani yer yüzüne ne kadar bakın tohum giriyor böyle. O tohumların da hangisini Allah yaratmasın dilerse Allah yaratmıyor. Elham buyuruyor. Falikul Habbe ve nebah. İnnallah diye başlıyor. İnnallah falikul Habbe ve nebah. Hab hubat. buradaki gibi türlü şekilde Nebah tür türlü Yere düşen ne kadar taneli varsa çek tohumu, badrınız tohumu Soğan tohumu, arpalar şunlar, buna mısırlar. Ne kadar çeşitlik türü varsa, Allah Teala dilerse, Allah Teala -diler bunlara tecellisi oluyor, hayesma tecelli ediyor. Farukur hap çatlıyor ayrılıyor Bakın Eğer Allah'ın yaratma dilememişse, o tohum da sürüp gidiyor. Tabi mı ya ama sürüyor yine aslına, atma diye bir oluyor yine allah Teala'nın Teala'nın dilediğine Mevlem ne yapıyor? Allah'ına hayat veriyor böyle. Falikul Habbi. Bakın ben ne bana. Allah'ın Hay ismini tecrübe edince bir tane çaltıyor böyle. Palk deyip çaltıyor böyle. Oradan çaltıyor. İçinden Filiz gibi çıkıyor muhtemelen. Çıkıyor böyle. Ne yapıyor Filiz? Hayat buluyor yani böyle. Hayat, allah Teala'nın Hay esmasının tecellisi muhtemelen. Bugün bilim adamları çok araştırır bunu. Hayat nedir? Hayatın sırrı nedir? Daha bunu çözemiyorlar. Hücreyi alıyorlar, hücreyi bölüyorlar, inceliyorlar. Buraya proteinlere bakıyorlar, buraya atomda elementlere bakıyorlar. Şunlar şunlar oluyor. Bunları bir araya getiriyorlar. Bu hayat yok. Gene ölü geliyor bu şekilde yani. Hayat nedir? Allah Teala'nın Hay isması Hay isması. Hay hayat budur böylece. Allah bu hayatı verdiği anda Hayat buluyor. Hem ondan bir filiz fışkırıyor muhtemelen. Filiz fışkırıyor. Şimdi ne yapacak filiz? Tabi hayat, rızıkla beraber şeyler. Rızık lazım ona. Ne yiyecek orada? Allah aşkına muhtemelen. Dışına mı azacağım böyle ya? Allah'ın kuvvetine bakıyorum ya. Yer altında, yer altında. Hayat buldu. Filiz çıktı. Ne yiyecek orada şimdi o? Ne yiyecek orada? Mama mama. Nasıl mama yiyecek orada böyle? Rabbim bak yağmur vermişler Rabbim. Rabbim yağmur veriyor. Ne oluyor yağmurda? Bazı elementler yani biraz da tuzlu elementler Bunlar eriyorlar bunlar. Eriyor bunlar. Eriyorlar. Böyle boza kıvamında, boza kıvamında o bitkinin gıdası oluyor bunlar birbirine. Bitki abi ya Onları emecek, büyüyecek. Ama şu da var. O filiz o tane çıkan filiz gıdayı boyunca kadar bir zaman geçiyor bir şey. O zaman ne yapıyor? İşlenen depoya gıdası depo yapıyorlar. Yani çekirden de onu hep depolamayı yani. O filiz çekirdenden gıda boyunca kadar gereken gıdasını depo kadar alıyor bunlara. Vela rabbiyame illa fi kitabin mübin. Yaş kuru ölüdür ya. Ne varsa her birisi bunların kitab bir binde. Bu ne nedir? En geçerli olanı ilbi ilahi. Allah'ın ilminde. Şimdi yani düşünmek bile tabi insanın beyni yetersiz. Yetersiz tabi ya. Nasıl ki insanın bedense, gücü yetersizse, kişinin gücü yetersizse insan beyin gücü yetersiz kalıyor burada. Düşünelim ki adı cemaatin bakın. Düşünelim ki yere saçılan ya da doğarak yere düşen çiçekler şunları bunlardan ne kadar tohumlar varsa ki tabi rakama girmemek sayıya girmemek deme bunlara birisi yetmez bunları saymaya gitmez. Her bir Allah tabi bunların görüyor derim derim. Allah bu her birini görüyor, Allah bunları biliyor, dilerse hayatını görüyor. Demek ki bir yaprağın sallanması, yapan düşmesi Allah'ın iradesiyle, ilmiyle, dilemesiyle oluyor. O halde insan denen varlık ki böyle anılıyor, insanı en güzel yarattık Mevla'm buyuruyor. Fi takvim. Bak, Mevla'm buyuruyor insanı en Herkese yarattık Mevla'nın En Herkese yarattık varlık insan. İnsan. Diğer bütün varlıklar eğilip yürürler. Dört ayak olsun, iki ayak olsun, sürüngen olsun mesela. Dört ayaklılar, alplar, dev inekler hep böyle eğilip yürürler. Böyle Tavuk ya iki ayaklı ördek eğilip yürür böyle. Sürüngenler var yılan gibi yerde yürürler. İnsan iki ayak üzerinde Kafa yukarı dik yok. Tek var insan oluyor kendine. İnsan var. İnsan Sonra hayvanlara bakıldığında yani hayvanların da bir arada bir güzellik, bir sevgi oluşamıyor. Oluşamıyor. Ama insan yaratılışında, yaratılışında ki o güzel yaradan mevlam nasıl yapmış tereddüte insan yapmış. Onu yürünselmiş şeyler Yunus yürünselmen. Güzele bakmak boyu boyunca size bir türlü bize bir türlü yemen motor. Yemen motor. bir hanım keşmişse tam onunla tesettürü, tam örtü şeyler. Yunus Seman'a bir aşı geliyor. Şöyle bir bakıyor. Kadana, arkadan bakıyor şeye de. Hüsrana yakarmış. Hüsrana Allah. Yani Rab nasıl yarattın bunu böyle şey. Soruyorlar. Yunus sen mı baktın. O zaman söyleye? Gözlere bakmak boyu boyunca. Size bir türlü, bize bir türlü. Siz diyor başta göze bakarsınız. Başka duygulara yaklaşırsınız, başka mı diyebilirim. O hangi duygulara yaklaşıyor o? kadının evliliyatının önceliğine gidiyor kadını, Kadın geçmişine gidiyor. Bu kadın bir zamanlar çocuktu, bebekti, süt emirdi. Daha önce ana karnındaydı. Daha önceden toprak yeryüzünde. O kudret kısayi Mevlam Rühi Allah. Mevlam. Topraktan Mevlam onu yarattı. Yaratan Mevlam. Onu akıl veren Mevlam, güzel veren Mevlam bu şekilde. İşte adı cemaatimiz. Demek ki kul Allah Teala'yı bildiği ölçüde, ölçüde Allah kul tevekkül eder. Kişi dünya oylarında boğulup hastaneye gitmek zorunda. Hazreti Vesne Karani'nin bir şeyleri inşallah sohbetimi noktalayayım inşallah. Hadi Vesne Karani'ni çok seviyorum. Hepsi senin için onun işte, muhterem inşallah. Allah'ın sevgilisidir Hazreti Vesne Karani. Bir gece rüyamda pek ben rüya görmem de Rabbim nasip etti bir gece rüyamda hadi Vesne Karani geldi rüyamda. Bana kırgın ama. Bana kırgın. Yüzene bakmıyor benim. Ben tabi onu görünce rüyamda da olsa aşırı sevindim. O kadar muazzam sevindim. Bana kırgın ama. Yüzene bakmıyor benim. Yalvardım niye bana kırgınsa acaba? Sana ne suçum var? Özür diliyorum ki, ne yaptım ben sana? Bakın şunu bana söyledi. O gece ben bir ev sohbetinde Ondan bahsettim. Hayattan biraz bahsettim. O arada Medine'ye gelip peygamberinde bulamadığını, Peygamber de bulamadığını dönüp tekrar Yemen'e gittiğini Ama çok basit olarak yani Yemen'den kalktı, Medine'ye böyle geldi, peygamberine geldi, eyi de bulamayınca gitti. Baş anlattım. Ona Güzelmiş o kadar mümkünler. Haber oluyor mu bu ya? mümkünler? Bu şey bir böyle şey. Allah'a ilgilene bakınız. Haber oluyor onların, güzelmiş buna. Bana şunu söyledi, evet dedi bana, evet dedi. Bak, ben dedi, yandım, yandım, yandım dedi böyle. Yıllarca yandım dedi, Yemen çöllerinde yandım. Yandım böyle dedi, Resulü aşkı dedi. Resulü yandı. Tam artık annem izin verdi. Medine'ye geliyorum. Artık Resulü'lüğü göreceğim. onun nurca bana kavuşacağım. O de, O istekle. Verdi. Koşarak yiyen çöllerde açtım dedim, Medine'ye geldim. Dedi böyle. Ama annem bana tembih böyle Dedi ki yavrum, mübeis. Medine gitti zaman Resul evine git. Evinde görüş ediyorsa dön gelip annem dedi. Medine'ye geldim diyor. Sordum. Hangi Resulullah'ın evi? Şu dediler diyor. Kapıya gittim diyor. Artı peygamber kapısı belediye. Kapı açılacak, Resulullah göreceğim yembele diyor. İçim ben diyor. Kavuşamana diyor. Vardım diyor. Ya Resulallah. Ya Resulallah senin kısılı diyor. İçeriden bir hanım sesi. Resulullah evde yok. Camiye gittim. O anda dedi, bak, anımsadım. dedi böyle, yandım, yandım, yandım böyle böyle. böyle. Volkan gibi yandım böyle, böyle, böyle Sonra bana şunu söyledi, ha, bir nevi bir artık bedduam ne diyeyim ben? Bana karşı güzel bana şunu söyledi. Allah Teala bana verdi ateş yendi. Allah bir zerresini versin de, gör bak nasıl oluyor bakayım dedi. Allah sana bir zerresini versin de, gör bak nasıl oluyor dedi bana böyle. Kayboldum, ben büyük yandım otelimde. İşte bir aşk böyle. Ateş ama çıldıracağım ama ben. Odama ev ısırmıyorum böyle. Dağlar çıkacağım. O hale geliyor muhtemelenler. İşte Halis-i Karaneye biri gidiyor muhtemelenler. Ona aşık olmuş. Onu arıyor arıyor. Diyecek kenarında kendisi namaz verken buluyor. Gidiyor, yani oturuyor bekliyor namazı bitirmesini. Namazı bitiriyor. Ya übeysim. Allah için bana bir nasılda bulun diye. Bulun. Nasıl yaşayayım? İnsan olayım ben de. Allah' yöneliyim ben de. Şimdi Şu Bakın şunu soruyor. Sen Allah-u biliyor musun? Bu kadar soruyor böyle. Kişi bir düşünüyor anda ki e Allah-u Teala bildiği anlıyor anda böyle. Allah biliyor anda. Allah-u Teala bir alemin. maliki. Bil onun. Böyle. Allah tam o hale geliyor. Evet, evet Allah biliyorum diye. Eh, sana bu yeter diyor. Başka şey bilmesen de diyor, zararı yok diyor ona şimdi. Kişi bir an duruyor ama, tabi Allah bilmiş kişiler o anda böyle. Allah huzurunda, Allah şey, yanıyor kişiye, hep bir haralığı alıyor, alıyor, yine kene geliyor, üveyiz be. Allah için, bana bir nasihat daha bulunur musun diyor, bir an daha bir nasihat daha bulun diyor. Bunu söylüyor, Allah Teala seni görüyor, biliyor mu? Şu anda biliyor biliyordu. Eh, başlayabilmese bilmeseler diyor, zararı yok diyor. Gerçekten düşünüyorum, bu, unutmayayım bu muhterem muhtemelen, düşünen bazen de, mesela özellikle şunu hatırlıyorum ben kendim, mezara girdiğimiz zaman, oraya girmemiz de tabi yüzde yüz muhtemelen eder. Yani billahi bir şans diye bir şey yok tabii. böyle. Mezara girdiğimiz zaman üzerimize tahta zilecek, topuk atılacak. En yakınlarımız ne yapacaklar? Tabi aldı edip gidecekler Kimse kalmayacak orada. Şey. Ne yapıyorsun orada? Allah Teala bizi biliyor mu? Biliyor Görüyor mu? Görüyor mu? Yeter mi? Yeter mahtem. Yeter Yeter. Gerçekten. Demek ki Allah Teala bir şekilde Allah güveniriz. Ona tevekkül ederiz aziz cemaatimiz. O zaman inşallah böyle bu çağrıya baslanda kurtulmuş oluruz. Billah Teala Fatiha.